بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فالمبني للمفعول منه وهو الذي لم يسمى فاعله وهو ما كان أوله مضموما كفعلا وأفعلا وفعلا وفعلا وفعل وتفعلا وتفعلا وفعل وتفعلا وتفعلا وتفعلا أو كان أول متحرك منه مضموما أبت إن شاء الله تعالى Bugün de İzzi'den 9. dersimizi okuyoruz. Geçen dersimizde neyi okuduk? Fiile madinin binayı malumu nasıl olur? Veya el mebni lil fa'il, binayı fa'il yani nasıl olur? Onu okuduk. Bugün ise mazi bir fi'lin binayı meçhulu nasıl olur? Mazı bir fi'lin binayı meçhulu veya el mebni lil, lil mef'ul, binayı mef'ul yani. Binay-ı binay-ı aynı şey. Yani binay-ı yani fa'ili meçhul olduğu için binay-ı diyoruz. Binay-ı mef'ul, yani el-mebniyü meful yani fa'il değil de mef'ul'u ifade ettiği için, mef'ul'u gösterdiği için el-mebniyü meful diyoruz. Evet, fel-mebniyü lil mef'ul mef için bina edilen, fel-mebniyü bina edilmiş olan lil-mef'uli, mef'ul'u göstermek için, yani fa'ili değil, fa'il artık zikredilmiyor, çünkü bir nai meçhul fiilde fail gösterilmiyor. Nusir'e zaydır, zay e yardım olundu ama kim yardım etti zikredilmemiş. Fel mebni lil için bina edilmiş olan minhu ondan yani madiden. Madiden maf'ul için bina edilmiş olan ve huwa o, ellezî öyle bir şeydir ki öyledir ki lem yusamma. Zikredilmemiş. Lem yusamma zikredilmemiş failuhu, faili zikredilmemiş. Binay meçhul bir fiilin faili Tabii ki zikredilmez. Bunu emsileden de hatırlıyorsunuz. Fiil binay meçhul olduğu zaman fail gidiyor. Onun yerine mef'ul geliyor. Mef'ulu anlatıyoruz. Evet. Demek ki bina-i mef'ul nedir? Ve huvellezî o öyle bir şeydir ki lem yüsemme zikredilmemiş failuhu. Faili zikredilmemiş. Fail zikredilmeyince mecburen o bina-i binayı meçhul oluyor. Mesela yine emsilede verdiğimiz örneği verelim. Ali camı kırdı. Ali fail. Cam mef'ul kırdı fiil. Ali'yi zikretmezsek ne diyeceğiz? Cam kırıldı kırıldı dediğimiz zaman artık ali zikredilmez. Burada sadece biz mef'ulü gösteriyoruz. Kırıldı, cam kırıldı. Bakın ali camı kırıldı dersek yanlış olur. Artık faili zikredemeyiz. Çünkü fiilin binasını değiştirdik. Binayı meçhul yaptık. Yapısını değiştirdik. Evet. Demek ki ellezî öyle bir şeydir ki lem yusenneh. Lem zikredilmemiş, isimlendirilmemiş. Yani yani isimlendirilmemiş, zikredilmemiş. Fâilu onun faili zikredilmemiş. Ve huve o. Ma öyle bir şeydir ki kane evvelu onun ilk harfi ne olur? Madmumen dammeli olur. Otreli olur yani. Emsileden de hatırlıyorsunuz. Nasara bina'i ma'lum. Onun bina'i meçhulü nasıl geliyordu? Nusire. Bakın ilk harfine madmum yani otreli. Nusire. Evet ve hu amkana evdu hu madmuman madmumdur dammelidir yani otrelidir ilk harfi otrelidir harekesi otredir dammedir yani kefu ile fuile gibi ke gibi ne gibi yani fuile gibi diyor ki kefu ile fuile gibi faile fu yani nusira kutibe huric şey geç chalaca lazım olduğu için bina-i kullanmıyor onu öğreneceksin ileriki derslerde inşallah işte mesela nusira gibi duribe gibi kutibe gibi uf'ile bu da ekreme babına örnek ekreme binayi ma'lum, ukrime binayi meçhul, ukrime ha, unutmadan şunu da söyleyeyim, geçen dersimizde dedik ki, hani bazı fiile madilerin başındaki hemze, hemze-i dedik hemze-i ama ekreme kalıbı hariç ekreme fiilindeki hemze, hemze-i vasıl değil, hemze-i katıdır, onun için vav da gelse, vekreme demiyoruz ve ekreme, yine hemzeyi okuyoruz onun için o meftuhtur dikkat ederseniz. Hemze-i katı olduğu için o meftuhtur. Onun binay-i malumda mutlaka meftuh olması lazım. Binay-i malumda ekreme. Anlaşıldı mı? Binay-i malumda ekreme. O hemze-i katıdır. Hemze-i vasıl değil. Ama diğerleri istahraca, inkesere, ikşaarra, işevşebe. Orada diğerlerindeki hemzeler onlar hemze-i vasıldırlar. Onun için esreli olmaları önemli değil. Çünkü vav wow, geldiği zaman gidiyorlar. Ve mesela ve aşevşebe e wan kesere mesela when qata orada hemzeler gidiyor onlar hemze vasıldırlar onun için esreli olmaları bina'ı malum olmasına bir zarar vermez ama ekreme'deki hemze hemze-i kat'ı düşmesi hiçbir zaman evet demek ki ekreme'nin bina'ı ukrime. Dikkat edin. ekreme ikrameti ukrime ikram olundu fo ile ve fo ile fo ile ferra ferah bina-i ma'lum furriha bakın başını dammum yapıyoruz ilk harfine ortalı yapıyoruz oluyor furriha Fer ferah ferahladı furriha ferahlandı ve fu ile bu da qatale dikkat edin qatale bina-i ma'lum qutila vav da var o vavı dikkat edin qutila bina-i meçhul iştik qatalanın bina-i meçhulü qutiladır qatalanın bina-i meçhulu, Arada fark var. Katele, kutile. Vav yok orada. Bakın karıştırmayın bunu ileride. Katele'nin binay meçhulü kutile. Ama katele'nin kutile. Vav var orada. Katele. Binay malumdaki o elif. Katele. Evet binay mağlumdaki o elif. Binay meçhulde vav'a dönüşüyor. Katele, kutile. Katele savaştı. Kutile savaşıldı. Evet bunu... Buna dikkat edin. Bunu unutmayın. Katelenin binayi meçhulu kutile ama katelenin binayi meçhulu kutile. O elif vava dönüşüyor binayi meçhul'de. Fu'ile yani kutile. Tufu'ile yani tukussire. Tekessere binayi mağlum, tukussire binayi meçhul. Tufu'ile bu da teba'adenindir. Teba'ada, tubu'ide. Teba'ada, tubu'ide. Oradaki elif yine vava dönüşüyor. فُعْلِلَ دَحْرَجَا'ya örnektir. دُحْرِجَا oluyor. فُعْلِلَ yani دُحْرِجَا. دَحْرَجَا binay-i meçhulu دُحْرِجَا. تُفُعْلِلَ oluyor. تُدُحْرِجَ. ha Bunlar ilk harfler. İlk harfler dammeli. Ha hemze-i vasıl varsa, hemze-i vasıl olduğu zaman yine aynen eğer ilk harf hemze-i vasılsa, hemze-i vasıla itibar etmiyoruz. İlk harekeli harf neyse onu dammeli yapacağız. Ya ilk harf har dammeli olacak. Evkâne veya olacak. Evvelu müteharrikin. İlk harekeli harf minhu o maddi meçhulun. İlk harekeli harfi madmûmen dammeli olacak. Nehu ufzu' ile. Bu işteme'a mesela. İşteme'a ma'lum. Ucütü mi'a meçhul. Ucütü ya Hemze hemze-i Ona önem vermiyoruz. İlk harekeli harf uçtu mi'a'da nedir? Te dammeli olmuş. Ucütü mi'a. Ustuf ile mesela diyor. Vestuf ile yani vestuh Orada da hakeza. Diğerleri de aynen hepsi böyle. Ve hemzetul vasli ama binayi meçhulde hemze-i vasıl da damma alıyor. O da damma alıyor. Her ne kadar önemli değil. Damma alıp almaması bizim için önemli değil. Ama binay meçhulde o da dammeli. Ve hemzetül vasli tetbe'u tabi oluyor. Evet ve hemzetul vasli binayi meçhulde hemze-i vasıl tetbe'u tabi oluyor. Hazel madmume, Bu dammaya o da tabi oluyor bu ilk dammeli, ilk harekeli dammeli ya, ilk harekeli harf dammeli hemzeye vasıl da ona tabi oluyor o da oluyor, fit dammi, dam hususunda yani otre alma hususunda o da tabi oluyor, o da otresini alıyor ha binayi meçhulün ilk harfi nedir? madide dammelidir ve ma kable ahirihi ma kable ahir ahirin bir öncesi ahir yani son harf ahirihi onun ahirinin yani sonunun ma kabli, yani bir öncesi ma قَبْلَ آخِرِهِ Sonunun bir öncesi yekûnû meksuren daima, ebeden işte diyor ebeden, ebeden yani daima her zaman, her yerde binay-ı meçhulun sondan ikinci harfi esrelidir bunu unutmayın binay-ı meçhulun iki alameti var Fiile i madinin binay-ı meçhul olduğunu anlamanız için iki alamet olacak ya ilk harfi ya ilk harf veya ilk harekeli harf eğer hemze-i vasıl ile başlıyorsa geç hemze-i vasıl da burada damma alıyor Ha ilk harfi dammeli olacak. Harekeli ilk harfi de dammeli olacak. Sondan ikincisi de kesreli olacak. Yani esreli olacak. Ke kavlike senin şu sözün gibi nusira zeydun. Bakın. Nu ilk harf dammeli. Si sat sondan önce. R en son harf. R en, en son harf. Re'den bir önceki sat. O da esreli. Ustuhrica mesela. Vestuhrice diyoruz. Vav Vestuh wow, geldiği için o hemze-i vasılayı okumuyoruz. Vestuhrice'de T dammeli. ilk harekeli harf dammeli. Bir de sondan bir önce. Son cim, sondan bir önce R. O da esreli. Vestuhrice. Rice. Bakın. Vestuh malum Mal çıkarıldı. İstahrece çıkardı. bina malum. Vestuhrice çıkarıldı. Vestuhrice çıkarıldı. Ne çıkarıldı? El malu. Mal çıkarıldı. Evet. Tabi bunların çekimleri Mesela binay malum olsun, binay meçul olsun. Aynen emsilde de öğrendiğiniz gibi çekiyorsun Mesela ne saran, ne saran, ne sarna, ne sartan, ne sartma, ne sartma, ne sartı, ne sartma, ne Bunu tamam. Ha, daprja mesela, rubağiyi mücared. Aynen veya sulasi mücaredin diğer babları. Mesela darabe darabe darbe, darbe, bu darbe, darbe, te Aynen veya alime. Alime alima alimu alimet alimete alimne alimte alimtuma alimtum alimti alimtuma alimtunna alimtu alimna. Veya hasune. Hasune hasuna hasunu hasunet hasuneta hasunne hasunta hasuntuma hasuntum hasunti hasuntuma hasuntunna hasuntu hasunna. Böyle çekiyoruz. Rubai mücadrat. Mesela dehreca. Aynen. Dehreca dehreca dehrecu dehrecat dehreceta dehrecna dehrecte dehrectuma dehrectunna dehrectu dehrectuna. Böyle. Veya. مثلا تكسر تكسر تكسر تكسر تكسرت تكسرت تكسرت أي شكل ويا انقطع انقطع انقطع انقطع ويا استخرجت أي شكل استخرجت استخرجت استخرجت استخرجت استخرجتها استخرجنا استخرجتها استخرجتما استخرجتم استخرجتى استخرجتما استخرجتُنا استخرجتُوا استخرجنا، بوشكل بناءً ما تقولينه نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة نصرنا بليوسون Geçelim ukrimeye. Ekreme nin binayı mı çölü? Ekreme ikrameti, ukrime ikram olundu mesela. Ukrime, ukrima, ukrimu, ukrimet, ukrmeta, ukrimne, ukrimta, Ukrimtuma, ukrimtum, ukrimti, Ukrimtuma, ukrimtunna, ukrimtu, ukrimna. Ve ya geçelim fırıha ya. Fırıha, fırıha, fırıha, fırıha, fırıha, böyle. Ve ya kütüle, kütüle, kütüle, kütülo, kütüle. Aynı şekilde çekiliyor yani. Duhri cıvaya, duhri cı, duhri duhriju, duhriji, duhri cı, böyle çekiliyor. Evet demek ki fiil-i madinin bina-i nasıldır? Fiil-i madinin bina ilk harf dammeli, sondan ikinci harf kesreli. İlk harf dammeli. Hemze-i vasıl da damlıyor zaten. Hem hemze-i vasıl dammeli, hem ilk harf eğer hemze-i vaslıdansa ilk harf, eğer hemze-i varsa ilk harekeli harf de da dammeli, sondan ikinci harf da kesreli oluyor. Evet ibareyi okuyorum. فالمبني للمفعول منه وهو الذي لم يسمى فاعله وهو ما كان أوله مضموما كفعل وأفعل وفعل وفعل وتفعل وتفعل وفعل وتفعل أو كان أول متحرك منه مضموما نحو أفتعل واستفعل وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا كقولك نصر زيد واستخرج المال